ve ee, salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve safihi ecma'in bana göre çok anlamlı bir şekilde arkadaşlar bu günlere Fetih Suresi denk geldi. Ee, hep söylerim, Vallahi sayısını unuttum, tekrar ediyorum. Ee, William Chipik'in İslam'ın Vizyonu diye bir kitabı var. O meşhur Cibril hadisi üzerinden İslam'ın üç boyutlu itikat konularını, amel yani ibadetlerle ilgili konuları ve ahlak yani ihsanla ilgili konuları Cibril hadisini eksen alarak işliyor. Bir ders kitabı olarak yazılmış. Amerika'da seçmeli İslam dersi veriyormuş. Bir ders kitabı olarak yazılmış. Ne yazık ki yayınevi kusura bakarsa baksın çok berbat bir tercümesi var. ...bana göre. Çok zorlanarak okudum yani tercümeyi. İngilizce ise olanlar aslında olsunlar. Kıymetli bir kitap. Yani bugünün insanına, bugünün gencine... ...çünkü üniversite öğrencileri için yazılmış... ...İslam'ı anlatan bir kitap. Vision of Islam. William Chittick ee, ismin değiştirmemiş ama Müslüman olmuş. Bu Müslüman olan Batılılar hakkında da... ...hep böyle bir rezerviniz olsun arkadaşlar. Onlar böyle illa sizin anladığınız anlamda... ...Müslüman olmuş olmayabiliyorlar. Ben kendisini tanımıyorum... Yani birini tavsiye ettik diye bütün her şeyine kefiliz at diye düşünmeyin yani. Ee, şimdi bu kitapta Kur'an krali ile ilgili bir tavsiye bulunuyor. Aslında geleneksel bir uygulamayı farklı bir dille söylemiş. Geleneksel uygulama nedir? Hatırlayın aile büyüklerimiz arkadaşlar. Kur'an'la onların meşguliyeti nedir? Bir hafta bitirirler, ötekine başlarlar. Yani öyle ramazandan ramazana değil, her gün bunu unutmayın arkadaşlar yaşı evlinin üstünde olanlar bak ötekilerin işi gücü vardır çalışıyordur çocuklarıyla uğraşıyordur gençler vardır evinde düğünü vardır telaşesi vardır ama yaşlı evlinin üstünde olanlar yani istisnalar hariç arkadaşlar işleri azalmıştır bunlar eğer o evde her gün Kur'an açmıyorlarsa arkadaşlar hiç başkalarını eleştirmesinler milleti eleştirmesinler İslam düşmanlarını eleştirmesinler hiç kimseyi eleştirmesinler arkadaşlar. Şimdi her gün açar. Nereyi okur her gün? Kaldığı yeri. Kaldığı yerden devam eder değil mi? Her gün nerede kalmışsa oradan devam eder. Peki şöyle bugün ayet üçü değil mi? Diyelim ki ben yıl başında veya ne bileyim şimdi Ramazan olmuyor. Ramazan bitiyor yarın bizim duamız bitiyor. Ayın dördünde. Beşinde ben yeni hatmime başlıyorum. Zaten her hatim doğasında elif namliyim okunur ya. O yeni hatme başlamaktır zaten. Yeni hatme başlıyorum. Beş Nisan'da. Peki on beş maysa geldiğimde benim nereye geleceğim belli mi? Önceden. Değil. Çünkü her gün farklı, farklı miktarda okuyorum. Bir gün iki sayfa, bir gün on sayfa, bir gün beş sayfa. Yani her zaman. Bir de her gün okuyamayabiliriz belki. Yani belli değil. Yani ben 15 Mayıs'ta Kur'an'ı kaldığım yeri açıp okuduğumda o gün okuduğum yer benim için e, nasıl diyelim tesadüf kelimesini sevmiyoruz ama planlanmamış bir yerdi, değil mi? Önceden planlanmamış yani ben başında işte 15 Mayıs'a geldiğimde şu sayfayı okuyacağım demiyorum. Planlanmamış. Diyor ki Milyon, milyon Çetik Kur'an'ı diyor en etkili okuma biçimi... Her gün rastgele bir yer okumaktır. Rastgele böyle fal açar gibi değil işte onu söylüyorum. Yani her gün önceden planlamadığınız bir yeri okumaktır. Ve tabii baştan sona baştan sona elbette anlamanız şart. Buradaki hikmetin gerçekleşmesi için o bakımdan ben tekrar tekrar söylüyorum. Her gün Kur'an'a bir vakit ayırın. O ayırdığınız vakti ikiye bölün arkadaşlar. 10 dakika bugün ayırabilecekseniz 5 dakikasında aslı Beş dakikasında da okuduğunuz yerin meali ne okuyun lütfen. Evet mukabeleyi devam ettirelim. <gülüyor> i̇nşallah ya bakarsınız olur bilmiyorum. İnşallah, İnşallah. Allah nasip etsin diye. Şimdi e, o. 15 Mayıs'a geldiğinizde arkadaşlar o gün yaşadığınız bir şeyler olacak veya bir gün önce yani o günlerde bir olaylar yaşıyorsunuz hayatınızda göreceksiniz 15 Mayıs'ta okuduğunuz yer o gün yaşadığımız olaya cevap verecek arkadaşlar. İşte aynen bunun gibi bizim de böyle bir hani ülkemizin içinde bulunduğu durumda arkadaşlar Fetih suresine denk gelmemiz asla ve asla tesadüfi rastgele değil. Bu Kur'an'ın bize verdiği bir mesajdır. Şimdi Fetih suresi ne zaman nazil oldu? Birazdan söyleyecek. Fetih suresi ne zaman nazil oldu arkadaşlar? Hudebiye anlaşmasından sonra. Hudebiye anlaşmasını eve gider gitmez. Hatta böyle yani yolda kenara çekip bile O kadar acil bir şekilde okumanızı istiyorum. İslam bir siyer kitabı açın. Hudeybiye Anlaşması'nı okuyun. Mek arkasından Mekke arkasından Mekke'nin fethi. Hudeybiye Anlaşması ve Mekke'nin fethi. Bunu okuyun. Ee, Muhammed Hamidullah Hoca enfes tahliller yapar. Ee, İslam Peygamberi kitabında. Ama o kitap biraz böyle akademik bir metindir. Böyle herkese tavsiye edemem. Evinizdeki en yakın ulaşabileceğiniz, hatta böyle e-kitap olabilir. Yani online okuyabilirsiniz. Hudeybiye Anlaşması'nı bir okuyun. Bu devriye anlaşması arkadaşlar peygamber efendimizin gördüğü bir rüya üzerine e, peygamberlerin rüyaları da vahidir gördüğü bir rüya üzerine umre yapabileceğine kail olup yani o rüyayı o şekilde yorumlayıp sahabesine de umreye gitme niyetini ilan edip yanlarına kurbanlıklarını alarak Yolcu sil kılıcı denen bir kılıç varmış hani yolda izde lazım olabilecek. Onun dışında hiçbir silah almadan e, başlarını efendim şey e, affedersiniz ihramlarını giymişler, kurbanlıklarını almışlar yanlarına sadece ve sadece umre yapacaklar. Bu niyetle Mekke'ye gidiyorlar ve Mekke'nin dışında Hudeybiye kuyusu denen bir mevkide durduruluyorlar arkadaşlar. Mekkeliler tarafından bu bir savaş sebebi sayılıyor. Mekkeliler yani savaşabilirler. Hatta Peygamber Efendimizin Mekke'ye gönderdiği elçileri hapsediyorlar. Ee, uzun hikaye ben onu size bırakıyorum okuyacaksınız. Sonunda Peygamber Efendimiz bunlarla bir anlaşma imzalıyor arkadaşlar. Fakat anlaşmada öyle maddeler var ki sahabe şok oluyor. Yani tam bir eziklik gibi. Nedir bu maddeler? Bir defa bu yıl umre yapmayacaksınız. Bu umreyi kabul etmiyoruz diyor. Biz de, bize sormakız. Geri döneceksiniz. Seneye geleceksiniz. İki, üç günden fazla kalmayacaksınız geldiğiniz zaman. İşte bir takım maddeler. Bunlar, bir başka madde arkadaşlar. E, Mekke'den birisi Müslüman olup, ...size sığınırsa onu bize geri vereceksiniz ama sizden birisi şirket dönüp bize sığınırsa biz onu geri vermeyeceğiz. Kabul ediyor peygamberimiz arkadaşlar. Her dediklerini kabul ediyor. Ee, ve arkadaşlar bir maddeyi oraya koydurabilmek için ama bunu da hiç kimseye söylemiyor... Hiç kimseye söylemiyor. Bir maddeyi oraya koydurabilmek için peygamberimiz onların bu görünüşte kendilerini iyi hissedecekleri bu maddeleri hemen kabul ediyor. Yeter ki onun dediği madde de kabul etsin. O da ne arkadaşlar? Diğer Arap kabileleri Mekke ya da Medine'den istediği tarafla anlaşma yapabilecek. Bunlardan birine saldırırsa karşı taraf bu bir anlaşmanın bozulması ve savaş sebebi sayılacak. Anlaşıldı mı? Yani Mekkeliler var, Medineliler var. Diyelim ki bir Arap kabilesi Mekke ile anlaştı, bir başka Arap kabilesi Medine ile anlaştı. Mekkelilerin anlaştığı kabilelerden bir tanesi, Medine'nin anlaştığı kabilelerden bir tanesine saldırırsa anlaşma bozulmuş olacak ve savaş sebebi saldıracak. E, bitiyor anlaşma, imzalanacak. Ee, Hazreti Ali yazıyor, işte Muhammed'in Resulullah diye yazıyor ünvanını. Mekkeliler diyorlar ki kabul etmeyiz bu Resulullah'ın ünvanını. Biz senin Resulullah olduğunu kabul etseydik zaten seninle mücadele etmezdik. Bu ünvanı kabul etmeyiz. Peygamberimiz diyor ki diyor Hazreti Ali'ye. Yani hiç böyle o görünüşteki şeylerle onların hani onurlarıyla, kibirleriyle ilgili meselelerde hiç problem çıkarmıyor peygamber. Hazreti Efendimiz olmaz ve ben senin diyor. Ben inanıyorum senin Allah'ın Resulü olduğuna diyor onlar inanma olsak Peygamberimiz diyor ki o zaman göster neresiyse ben sinmem. Bu aslında Peygamberimizin son güne kadar okuma yazma öğrenmediğini bakın öğrenemediğinin değil. Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmemesi arkadaşlar onun peygamberliğinin kanıtlarından biridir. Çünkü hiçbir şey okumadı. Hiçbir şey okumadı. Başka bir kitabı okumadı yani sen göster hangi kelimeyse ben silerim diyor. Hazreti Ali gösteriyor. Peygamberimiz kendisi siliyor. Tam o sırada anlaşma imzalanıyor. Kureyş heyetinin başındaki reisin oğlu Müslüman olmuş. Babası onu hapsetmiş ve işkence ediyor. O da o hapisten o sırada kaçmış. Müslümanların Hudeybiye'ye geldiğini duyunca düşünün galeyağını arkadaşlar. Geliyor peygamberimize ya Resulallah beni kurtar bana işte şöyle yapıyorlar Peygamberimiz diyor ki biz bunlarla şu anda bir anlaşma imzaladık diyor. Sen seni alamam diyor yani. Nasıl yani diyor işte herkes birbiri Müslüman. Biliyorsunuz Hazreti Ömer yani öyle bir rivayet var. E, sen Allah'ın Resulü değil misin yoksa diyor. Yani nasıl böyle bu şartları kabul edersin? Ve arkadaşlar bu şartları Peygamber hiç kimseye bir açıklama da yapmıyor. Bakın e, sakin olun ben bunu şu amaçla yaptım falan böyle bir açıklama da yapmıyor. Bazen arkadaşlar inancınız test edilir. Bazen inancınız test edilir. Yani bunda da mı hayır var? Evet yani onu belki beş yıl sonra göreceksin. Bakalım Allah'tan razı mısın, kaderinden razı mısın, takdirden razı mısın? Senin elinde olmayan konularla ilgili. Yoksa kadere havale etmeyin kendi beceriksizliklerimizi arkadaşlar. Kendi eksikliklerimizi. Bak depremle ilgili de söyledim ben bunu hala duruyor. Arkadaşlar deprem evet kaderdir ama evlerin yıkılması kader değildir. Evlerin yıkılması bizim yüzümüzden dur arkadaşlar. 9 şiddetinde deprem oluyor adamlarda evler yıkılmıyor. Anlatabildim mi? O, yani, kendi eksikliklerimizi kadere havale etmek acizane kanaatim Allah'a ihanettir ya. Kendi eksikliğimiz bu bizim. Niye sen kendi eksikliğini Cenab-ı Hakk'a havale ediyorsun? Yani kader yüzüne... Miktat Kadıoğlu Hoca vardı, Allah uzun umurlar versin. Bize il müftülüğünde konuşma yaptı. Dedi ki Gölcük işte depreminde dedi, kaç kişi öldü dedi. Herkes bir şey söylüyor. Sayı söylüyor 40 bin işte 20 bin falan. Hayır dedi bir kişi öldü dedi deprem dedi. O da dedi fay hattının tam üzerindeki bir bekçi kulübesindeki bir bekçi dedi. Onun dışındakiler deprem yüzünden değil çürük evlerde oturdukları için öldüler dedi. Dayanıksız evlerde oturdukları için öldüler. Neyse ee, yani bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ama takdiri her zaman bizim için hayırlıdır arkadaşlar. İşte inancımızın denendiği yerler vardır. Ve dönüşte yolda Fetih suresi nazim oldu. Birazdan göreceğiz. İlla fetahna leke fethem mubina. Sana apaçık, tartışmasız, kesin bir zafer nasip oldu diyor. Ya ne zaferi yani adamlara bir sürü taviz verdik geliyoruz yani umremizi bile yapamadık ama Cenab-ı Hak işte o tabi biliyor görüyor arkadaşlar yeter ki yaşadığımız durumu kendi lehimize nasıl kullanacağımızı bilelim. Yaşadığımız durumu kendi lehimize nasıl kullanacağımızla ilgili yani benim aklım ermez arkadaşlar bunda çok samimiyim estağfurullah demeniz gerekmiyor burada gerekince ben söylerim efendim çok samimiyim benim aklım ermez büyük sosyolojik hadiselere büyük böyle arkasında çok analiz gerektiren konulara yalnız ben işte Allah'ın kitabını birazcık bilirim işte dini İslam'ı da şöyle toplu bir bakış açı yani yukarı bir bakış açım vardır yani elhamdülillah ona dayanarak şunu söylüyorum bunu her yerde de söylüyorum. Herhangi bir yola giren kişinin, arkadaşlar, şu nüzul sırasına göre artık ilk 5 sure mi olur, ilk 10 sure mi olur, ilk 20-30 sure mi olur, ilk nazil olan, mesela Peygamber Efendimiz'e ilk 3 yılda, ilk 5 yılda nazil olan ayetleri çok iyi tefekkür ederek, bunların kendisi için hangi anlama geldiğini tefekkür ederek, Okuması lazım ve o yolu o şekilde yürümesi lazım. Orada ne zaman kayarsa ayağa tekrar oraya dönüp bakması lazım. Mesela ben size şimdi bugün okuduk arkadaşlar. O surelerden birini bugün okuduk. Dördüncü mi, beşinci mi ne? Ne diyor bakın? Ya enyü hel müdefir Bu Peygamber Efendimizin hani dehşete kapılıp Gelip yatağa yatıp beni örtün, beni örtün demesinden sonra. Kalk, öyle yatağa girmek yok. Yani adeta yanlış anlaşılmasın sakın, ilmi anlamda söylemiyorum, teşhis anlamında söylemiyorum. Öyle depresyona girme lüksümüz bile yok arkadaşlar toplumsal hadiselerle ilgili. Kalk, kalk, feen en vir, uyarına devam et. Uyarını yap. İnzar neydi arkadaşlar? İnzar bir bir kimseyi veya muhatabımızı başına gelebilecek şeyler hakkında şimdiden uyarmaktı. Yani dikkat kazı var tabelası var ya. O tabelayı dikkate almazsan oradan efendim geri geri çıkarsın. İnzar budur. Yani dikkat buraya doğru gidiyorsun. Kalk bu inzara devam et. Ve rabbeke bir. Rabbini yücelt, tekbir et. Yani her yani artık bunu gazellerden de öğrenmediysek arkadaşlar her durumda Allah'a güvenimiz tam olacak her durumda Onun yüceliğinden hiçbir kuşkumuz olmayacak arkadaşlar. Ya işte niye Allah o zaman bana şunu veriyor niye bana bunu veriyor niye vermesin ben öyle diyordum yani. Eyüba olmuş Musa'ya olmuş Yakuba olmuş sana niye olmayacak ya sana niye olmayacak ya. Bütün ailesini kaybetmiş Eyüp Aleyhisselam. Gene Allah'a olan e, itikadını, güvenini, e, kulluk, şevkini bozmamış, gölgelememiş. Ve Rabbeke feke bir sadece Allahu Ekber de anlamında değil arkadaşlar. Hayatında e, benim kanaatim yani hay, anladığım, kanaatim söz konusu olamaz burada, benim anladığım e, hayatında Düşüncelerinde, kalbinde, en üst yerde Allah olacak. Allah'ı yücelt. Yani onu en üste koy. Allah'ın yüceltilmesine, bizim Allah'ı yüceltmemize Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü biz onun yüceliğinden böyle bir kuşku duyup da e, başka şeyleri, ha bir de neden kuşku duyuyoruz? Mesela diyelim sevdiğine alamıyor. Ya Allah bana etme diyor. Yani ne olacak şimdi? Yani seni sevdiğini alamaman Allah'ın yüceliğine halal mi getirir? Anlatabildin veya bir istediği bir iş olmuyor veya her neyse bir yatırımı boşa çıkıyor falan. Yani kendi işlerinin kendi istediği gibi olması Allah'ın yüceliğinden daha yüce onun kalbinde. <gülüyor> Allah'ı yüce. Sonra ve tiyabek'e fatahır. Eteğini temiz tut. Elbiseni temiz tut. Elbiseni temiz tut arkadaşlar yani peygamberimiz üstü başı toz toprak mıydı? Hayır bu bir deyim. Şaibeli yaşama demektir. Şaibeye karışma. Hiçbir şaibeye karışma. Tertemiz ol. Herhangi bir durum olduğunda sana söylenecek bir laf bulunamasın. Peygamber Efendimiz'e arkadaşlar kafayı üşüttü dediler, cinlere karıştı dediler ama yalan söyledi, çıkarcıydı. İşte bizi şöyle soydu, böyle aldattı. Hiçbir şey söyleyemediler bakın bunlarla ilgili. Hiçbir şey. Tertemiz yaşam, kazancın te tertemiz insanlarla ilgili. O kadar ki yani söyleye söyleye bunun da değeri düşüyor. O kadar ki arkadaşlar Peygamberimiz'in düşmanları bile... Düşmanları bile değerli bir eşyalarını emanet edecekleri zaman ona emanet ediyorlardı. Hicret sırasında Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı peygamberimiz ve Hazreti Ali'ye dedi ki Ya Ali yarın şu şumallar şunlar şunlar, şunların yarın kalkınca bunları sahiplerine dağıtsan da arkamdan yola çık dedi. Hazreti Ali orada ne oldu? Bugün dublör, peygamberimizin dublörü oldu arkadaşlar. Yatağa yatıyor yatıyor diye katiller sabaha kadar beklediler. Peygamberimiz o sırada Mekke'den çıkmıştı. Yani kendi hayatında nasıl tehlikeye attığını düşünün Hazreti Alvin. Tabii o hani Allah seni koruyacak merak etme diyor ama bize öyle deseler de gene de bir ayaklarımız zandırdar değil mi? Yani çünkü işte o Allah'ın koruyacağına Allah'ın yüceliğine güvenme meselesi. Ee, son devir e, sufilerinden birine soruyorlar. Şimdi ismi ...yanlış söylemeyeyim diye isim zikretmedim. Ya Mehmet Zahit Kotku ya Sami Ramazanoğlu onlardan biri. Soruyorlar, diyorlar ki ya bu tasavvufta kitaplarında böyle bir takım kerametler anlatılıyor. Bunlar mümkün mü yani bir insan denizin üstünde yürüyebilir mi mesela suyun üstünde? Diyor ki Allah'ın izniyle yürürüm derse yürür ama bir an acaba derse batar diyor. <gülüyor> acaba yürüyebilir miyim derse batar diyor. İşte tertemiz yaşam. Öyle yok canım bunların malları önemli değil. Bunları soysak da olur, bunları kandırsak da olur. Asla böyle bir şeye girme. Tertemiz yaşa. Ve rucuze fehcur her türlü yalanla iş çevirmekten uzak dur. Ve la tennun testektir. İşte başa kalkma, çok görme. Yaptığın iyilikleri veli bir kefas bir Rabbin için sabret bunları okuyun. anlatabilirim mi arkadaşlar? Alak suresi, Kalem suresi, işte Müzzemmil, Müddesir, Fatiha bunlar hep ilk nazil olan sureler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu işi nasıl yapacağını, bu görevi nasıl infa edeceğini anlatan surelerdir. Buralardan okurken de böyle kendinize özel notlar çıkarın. Ben bunları da yapıyordum e, sureleri okudukça kendim için ama hani herkese de uyarma, herkes hemen hocam o defteri biz de fotokopisini çekelim falan diyor. Ya yani o benim notlarım yani. Senin senin hayatına ne kadar uyar bilmiyorum. Yani sen kendini düşüneceksin bakacaksın bu sure bu ayet bana ne söylüyor diye oradan kendin için bir prensip çıkaracaksın. Şimdi hiç olmazsa giriş kısmını okuyalım. Yani Allah katında arkadaşlar bazen yenilgi zaferdir ee, ...bir zaferi hazırlar. Burada önemli olan... ...liyakattır, layık olmaktır. Ee, yenilgi... E, ...başımıza bir kötülük geldiğinde... ...hep başkalarından... ...başımıza bir iyilik geldiğinde... ...hep kendinizden bilmek... ...çocukçadır. Bir çocuk düşüncesidir bu. Çocuklar böyle yapar. Arkadaşım öyle yaptı, İşte o, o öğretmen... ...şöyle yaptı falan. Yani kendi hatalarını veya işte başarısızlıklarını hep başkalarında bilir. Ama kendi başarılarını hep kendinden ben yaptım der, ben başardım der. Bir şey, bir başarısızlıkla karşılaşmışsa evet bazen arkadaşlar zamanın ruhu vardır, zamanın ruhu değişebilir. Gerçekten de yapabileceğin hiçbir şey yoktur yani. Yani Osmanlı'nın son dönemi mesela dünyada bütün imparatorlukların Bittiği dönemler rastlamıştır. Bazen sizin yapacağınız bir şey yoktur. Ama gerçekten öyle mi? Yoksa sen de o bitişi hazırlayacak bir takım şeyler yaptın mı? Onlara bakmak gerekir. Dün de onları söyledim. sureyi Fetih medenidir. Yani Medine döneminde nazil olmuştur. Ve surelerin Mekki ve medeni olması arkadaşlar nazil olduğu coğrafyaya değil nazil olduğu zamana bağlıdır. Hicretten sonra nazil olan sureler medenidir. İsterse Mekke'de nazil olsun. Hicretten önce nazil olan sureler Mekke'dir. Fakat Medine'nin içinde nazil olmuş manasına değil Hicretten sonra nazil olmuş manasına medenidir. Çünkü Hicret'in 6. senesi seferde Hudeybiye dönüşünde Mekke civarında nazil olmuştur. Aylusi'nin naklettiği veç ile İbn Ebi Şeybe, Ahmet, Buhari tarihinde ve Ebu Davud ve Nese'yi daha bir cemaat İbni Mesud'tan şöyle tahriceylemişlerdi. Yani kaynaklarını vererek bir rivayeti aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hüdeybiye'den dönmüştük. Kim söylüyor bunu? Abdullah bin Mesud. Yani hicretin altıncı senesi ki aleyhissalatü vesselam ona Zilkade'nin hilalinde isneğin günü çıkmıştı. Orada on küsur bir kavilde yirmi gün durdu sonra avdet buyurdu. Yürüdüğümüz idi ki ona vahiy geldi. Vahiy geldiği vakitte üzerine şiddet gelirdi. Derken açıldı kendisinde maşallah sürur vardı. Yani öyle bir demek ki müjdeli bir şey inmiş ki. Efendim yüzü parlıyor peygamberimizin sevinçten. Ve o vakit bize inna fetahna leke fethem mubina'nın nazil olduğunu haber verdi. Ahmet ve Buhari ve Tirmizi ve Nese'yi ve İbni Mace ve İbni de Ömer İbni hatta radıyallahu anh'dan şöyle tahriyece etmişlerdir. Demiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile seferdeydik. Ona bir şeyden üç kere sual ettim. Cevap vermedi. Ben de dememi sürdüm sonra nasıl önüne geçti. Yani sinirlenmiş Hazreti Ömer işte burada söylemiyor kendisinin ne söylediğimde de demin söylediğim şeyi muhtemelen söylemiş, sormuş. Ve hakkımda Kur'an indirilmesinden korkmuştum. Yani ben şimdi böyle yaptım ama hakkımda bir ayet inerse. Çok durmamıştım, bir bağıran işittim, bana bağırıyordu, korktum, zannediyordum ki hakkımda bir şey nazil oldu. Vardım, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu gece üzerime bir sure indirildi, bana dünya ve mafihadan daha sevgili. Dünya ve içindeki her şeyden bana daha sevgili. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَا لِيَغْفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ Bunları okuyacağız inşallah. Yine Ahmet ve Ebu Davud ve gayrilerinin mücmibi e, cariyetel ensari'den tahric eyledikleri bir hadisi sahihde aleyhissalatu vesselam Hudeybiye'den hareketinden sonra nüzulünü ve bunun Kuraul Ghamim yanında olduğunu bir yer ismi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın onu rahilesi üzerinde nasa karşı okuduğunu ifade eder. Yani bineğinin üzerinde Peygamber Efendimiz bu sureyi insanlara okumuş. i̇bn Saad'ın ondan rivayetinde de bunun Dacnan'da olduğuna delalet vardır. Ve bu hikayeden naklonulmuştur. Dacnan kamusta mezükür olduğu üzere Mekke kurbünde bir dağdır. Yani yer konusunda ihtilaf var. Öyle ama Mekke civarında. Bunlar gösteriyor ki nüzulü yani bu surenin inişi Mekke ile Medine arasında olmuştur. Böyle olanlara da medeni denildiği meşhurdur. Zira medeni hicretten sonra nazil olandır ki gerek Medine'de olsun gerek Mekke'de gerek seferde Mekki de medeni medeniye hicretten evvel nazil Mekki ve medeniye. Bir dakika. Gerek seferde Mekki ve Medeniyet hicretten evvel nazil olanlar bazen baskı hataları olabiliyor arkadaşlar. Sonuç hicretten önce nazil olanlar Mekki hicretten sonra nazil olanlar Medeni. Ayetleri 29'dur, kelimeleri 560'tır, harfleri 2433'tür. Faslası hep Elif harfidir. Faslası dediği her ayetin bitişi arkadaşlar. İki sure arasındaki münasebet de baştan ahire. Vücuh ile aşikardır. Yani Muhammed Suresi ile bir önceki sure olan Muhammed Suresi'nin baştan sona, Fetih Suresi baştan sona birbiriyle alakadar. Biri mukaddem, biri talih demektir. Yani önce savaştan bahseden sure geliyor, sonra fetih ve zaferden bahseden sure geliyor. Zira musret ve zafer manasına fetih, şimdi buraya dikkat kesin arkadaşlar. Bugün aklınızda bu kalsa fazla bile. Nusret ve zafer manasına fetih, ıslah-ı ve kıtale mütereddiktir. Yani sizin zaferiniz, fetihiniz neye bağlı? Durumunuzu düzeltmenize ve savaşa, mücadeleye devam etmenize bağlı. Fetih buna bağlı. Fetih, ıslahı bal ve kıtale bağlı. O nerede anlattı? Ve aslaha bâlehum geçti. Geçen günlerde okuduk daha. O da Muhammed suresinde anlatıldı. Hatta şimdi size arkadaşlar bu surenin son ayetini, Muhammed suresinin son ayetini de okuyayım. Sonra Fetih suresinin ilk ayetiyle onu bağlayın. Diyor ki bakın. Ha entum ha ula'i. Siz şu kimselersiniz ki, Şöyle insanlarsınız ki, tūdūʿne li tūn fi ufi Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Feminkum menye bakar. İçinizden bazıları cimrilik yapar. Allah yolunda. Şunu da unutmayın arkadaşlar, özellikle Bakara suresine bakarsınız, Tevbe suresinde cihadın yoğun anlatıldığı surelerde cihatla infak hep iç içe anlatılır. Çünkü arkadaşlar bir sermayesi olmayan savaş olamaz. Bir desteği, bir mali güce dayanmayan bir savaş sürdürülemez, başarılı olamaz. İnfakla cihat hep bir arada zikredilir. İçimizden bazıları cimrilik yapıyor. Vanan yekhal fe inna ma yadkhulu an kim cimrilik yaparsa kendi nefsinin aleyhine cimrilik yapmış olur. Yani Allah'ın senin vermene ihtiyacı yok. O diyorum ya ben size bize bir infak çağrısının yapılması bizim için bir fırsat arkadaşlar Şimdi az önce rahatibağımı gösterdim. Yani açıyorsun telefonu. Bir dakika sürmüyor ya. Nereye göndermek istiyorsun? Zekat mı, sadaka mı, fitre mi, yetimlerini, açlara mı? Ne, ne yapmak istiyorsun? Yani bu imkanlar var ya, bu imkanlar var. Efendim? Evet. Onun için kim cimrilik yaparsa kendisi için yapmış olur. Wa Allahul ve Antumul Fakrak. Allah zengindir. Siz ona muhtaçsınız. Siz ona muhtaçsınız. Ve imtetevallen eğer yüz çevirirseniz. Muhatab sigasıyla söylüyor, yani Müslümanlara söylüyor. Yüz çevirirseniz, neden bu ayette iki şey bahsedildi arkadaşlar? İnfak ve cehat. Bunlardan yüz çevirirseniz, yestedil alman gayrak. Allah sizin yerinize başka bir topluluğu getirir. Buyurun, dün inmiş gibi. Yani Allah sizin yerinize başka bir topluluğu getirir. Fummelayku emfalem. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Onun tefsirine bakarsınız. İşte bunun arkasından arkadaşlar Fetih suresi geliyor. Muhammed suresinde istiğfar ile emredilmiştik. Tevbe istiğfar ile. Burada mağfiretin vuku haber veriyor. Yani bağışlandığı, Müslümanların bağışlandığı müjdesi var. Ona istigdar nazarıyla hitam verilmiş, yani Muhammed suresine ne değiştirmek. Yani Allah sizi giderir, yerinize başkasını getirir. Burada ise fütuhat tepşiriyle iktidar olunmuş. Yani bir müjdeyle başlıyor. İbn-i Sad'ın rivayet ettiği Mücmi bin Cariye hadisinde varit olmuştur ki, Cebrail aleyhisselam bu sureyle nazil olduğu zaman tehniye ederiz seni ya Resulallah demiş. Yani sureyi getirdiğinde... Tebrik ediyorum ya Resulallah sana böyle bir sure indi diyor. Cibril tehniye edince yani peygamberimiz bunu haber verince Müslümanlar da tehniye etmişlerdir. Birbirlerini kutlamışlardır, tebrik etmişlerdir. Bu sure bize nazil oldu diye. Arkadaşlar var ya şu kitap başka bir ümmetin elinde olsaydı. Daha böyle ciddi, daha böyle birbirine selam vermeye bile müşenenlerin değil de hani böyle e, köklerine sarılanların ellerindeki uyduruk iğne bile sarılanların elinde olsa arkadaşlar. Yani şey öyle demişti ee, Yavuz Bahaduroğlu hocam evet, bir konuşmasında. Dedi ki e, Allah Teala bize okumayın diyor. Biz o yüzden okumuyoruz. Yoksa oku deseydi hiç okumaz mıydık yani? Rabbimiz oku deseydi bizi hiç okumaz mıydık? Demişti. Bu İslam'ın bütün edyana galebesi vaat olunmuştur. Bütün dinlere galip geleceği İslam dininin bu surede vaat edilmiştir arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapmış olalım Ramazan'ın son günlerinde. Yarın da birinci ayeti okuruz inşallah. Allah'a emanet olun. İşte kalbimiz böyle kalbimiz arkadaşlar bütün Müslümanları içine alsın. Ben Müslümanım diyen herkesi inşallah Böyle e, bizimle biz karşılaşana, bizimle yolda karşılaşana, camide karşılaşana ferahlık vesilesi olalım. Yüzümüze bakan, bize bakan Allah'ı hatırlasın. Hiç olmazsa Allah'ın selamını verelim birbirimize yani. Allah'a emanet ol.